ki buna gecenin ortası denir. Gecenin ortası da ikiye ayrılır. İşte birisi işte gene seher vaktidir birinci bölümü. ikinci bölümde gene vasatulleyl ya da nısfulleyl, gecenin yarısı e, diye tanımlanır. Şimdi bazıları gece yarısı deyince bu astronominin gece yarısını zannediyoruz. Gece saat 12 diyor. Saat yok ne zaman şey yapacaksın? Resulullah hangi saat kullanıyordu?